Açık Radyo Yeter Ki İsteden Herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ben Alper Dalkılıç. Ben Yelena Polikova. Bugün sizlerle sağlık ve spor üzerine görüşeceğiz. Çok değerli bir konuğumuz bizlerle. Profesör Doktor Halidun Orhun, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, Memorial Hastanesi'nde kendisi ve e, oldukça sık, sıklıkla kapısını çaldığımız, alo dediğimiz ve e, hocam imdat dediğimiz yardımımıza yetişen çok değerli bir e, hocamız, aynı zamanda bir spor adamı e, zamanında e, su topuyla ilgilenmiş e, Dask Adam isimli Dask. Doğa aşma, dağ aşma yarışması kendisi zaten anlatacak ama diğer taraftan ön bilgi olarak verelim. Türkiye'nin en nitelikli ve organizasyonu en zor Yarışlarından bir tanesinin e, mimarlarından ee, yarışla ilgili görüşeceğiz. Elena da bir sene katılmıştı. Ben de bir sene içinde katılmıştım. Belki de 2012 olabilir ve oldukça zorlu bir seneydi o zaman da. Bolu civarında gerçekleşmişti. Ee, ben çok konuştum. Bu arada e, Kizikos Ultra 5 6 Ekim tarihinde hala kayıtlar devam ediyor. Kaçkar Ultra 14 Eylül'de. Elana koşu hayatı nasıl gidiyor? Sen <gülüyor> neler yapıyorsun? Alper, aman konuştun ya. <gülüyor> Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında ben e, kısa bir anıdan bahsetmek istiyorum 2016 yılında e, Mart ortasında Alper'le Uludağ'a gittik e, Küçük zirve yapacaktık Zirve yaptık ama ben zirveden e, yürüyerek değil Kayarak ve yuvarlanak indim Ve e, çok kötü bir şekilde bileğimi burktum Bir hafta geçmeyince e, Halun Hoca'yı aradım Dedim hocam ne yapacağız, ne edeceğiz? Benim de yarışım var bir ay sonra. Gittim, hocam inceledi her şey, tedevi yazdı. Ve yarışa kadar 140 kilometre koşacaktım. Bir ay vardı yaklaşık. Evet. Ben dedim, herhalde izin vermez ve öylesine sordum. Dedim, acaba bir ay sonra koşabilir miyim? Hocam da sordu, kaç kilometre koşacaksın? Ben dedim, 140 ...tamam dedi koşarsın. <gülüyor> Çünkü neden? Hoca ee, senin vazgeçmeyeceğini biliyordu. Tabii Gar tabii ne güzel. Ve ee, seni çok iyi tanıyordu. Çok gurur duyuyorum ben sizlerle yaptıklarınızla gerçekten. Ee, e hocam. Özellikle Kaçkar Ultra e hepimizin hayali... İnşallah bir tanesine katılmayı düşünüyorum yakın zamanda. Ve Umarım... DAS gibi o da oldukça zorlu. Organizasyonu zorlu Tahmin bir ediyorum. maratonlardan evet, bir tanesi. Evet, evet. Yani İstanbul'dan 1200-1300 kilometre ötede biz organizasyon evet. ve zorlu bir coğrafya. Ama seviyoruz. <gülüyor> zoru seviyoruz hocam. Çok güzel. Yani spor zaten yapılması gereken bir aktivite. Şekli ne olursa olsun yani yürüyüşten tutun oryantiringe işte ultramaratona kadar... Her kademesinde insana gerçekten mutluluk veren bir aktivite bu olması lazım zaten yaşamımızın bir parçası olması gerekiyor eğer bunu başaramazsak çok da hoş olmayan sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz bütün yaşamımız boyunca yaşlılığımızda onun için hazırlanmak lazım mutlaka. Hazırlamak lazım ve program süresince bu arada dinleyicilerimiz e, sizlerden gelen soruları da aynı zamanda yanıtlayacağız ve arkadaşlarımız bize sorular da iletti evet. ve di diğer taraftan ben de her zaman e, ...böylesine uzman e, konuklarımız olduğu zaman... ...ben şunu da soruyorum hocam... E, ...ilerleyen zamanda da yanıtlarız... ...işte koşarsan dizlerin ileriki zamanda... ...çok kötü olacak... ...koşma etme diyen... ...ve hatta bir işyeri doktorum bana şunu demişti... E, ...günde yarım saatten fazla yürüyüşleri biz tavsiye etmiyoruz... ...hani koşu önerdiğimiz şeylerden biri değil... Ya ...bu sorulara da elbette ki, ki... ...ilerleyen zamanlarda geleceğiz... ...peki Haldun Orhun e, neler yapar... E, ee... ...hocamız... E, bu ...değerli hocamız kimdir... E, ...hangi sporları yapmıştır... Yapma Devam ediyor. Ee, ben e, ortaokul çağlarında e, yüzme sporuyla yoğun ilgilendim. DSY sporunda e, kulübündeydim. E, daha sonra su topuna geçtim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde su topu oynadım bir süre. E, bu arada kayak e, merakım doğdu. E, yıllardır kayak yapıyorum. E, çok zevk alıyorum ondan. E, bir süre e, ben aslında Ankara Fakültesi'ne girmeden önce Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne girdim. Orada inşaat mühendisi okudum bir süre. O dönemde de ODTÜ'deki bu spor aktiviteleri çok yoğun olduğu için onlara tabii katılabiliyorsunuz. Kürek Kaç sene okudunuz hocam? inşaat bir, bir buçuk yıl okudum. Hazırlık ve birinci sınıfın yarısı. E, ondan sonra işte Ankara Tıp'a geçtim. E, tabii kürek yaptık biraz orada. E, orada spor imkanı çok fazlaydı. Üniversiteler zaten e, bunun için var bence. Kesinlikle. E, ve bu koşulları sundukları zaman e, ben yararlanmayan öğrencilere şaşırıyorum. Yani o spor kompleksleri önlerinde duruyor ama aktivitelere katılmıyorlar ve Böyle devam ederken e, tabii e, Doğa Araştırmaları, Sporları ve Kurtarma Derneği, DASK hayatıma girdi. Yaklaşık 20 yılı aşkındır bu dernekte aktif olarak çalışıyorum. E, tabii e, dağcılık merakımda olduğu için doğaya karşı çok e, mutlu ve sevgi dolu olduğum için doğadaki aktiviteler de mümkün olduğunca katılmaya çalışıyordum. E, DASK'ın düzenlediği Anadolu Dağ Maratonu, Orienting Yarışması'nda yıllardır e, gayretle çaba içerisinde e, bu organizasyonu yapmaya çalışıyoruz. Çok zorlu bir yarışma. E, organizasyonu da gerçekten çok zor. E, ciddi e, zaman alan bir aktivite. E, hem iş hayatınızı hem de bu aktiviteyi iyi ayarlamanız gerekiyor. Tabii bu tek başına yapılacak bir şey değil. Biz 40-45 kişilik bir aileyiz orada. Bu ailenin oluşturduğu bir organizasyon benim iki tane kızım var onlar iki yaşında başladılar bu organizasyona katılmaya <gülüyor> şimdi küçük kızım dağcı oldu o da üniversitede dağcılık kulübünde aktif olarak çalışıyor böyle sporlarla uğraşıyorum bisiklete biniyorum tabii yoğun olarak yürüyüş çok anlamlı. Bazı hekimlerin bu düşüncelerine de çok katılmıyorum tabii ki Yani yürümek lazım İnsan fizyolojisi zaten ona uygun Yürümeye uygun bir fizyolojiye sahip Eklemlerimiz bunun için var Dolayısıyla onları kullanmamız lazım Ama tabii hazırlığının iyi yapılması lazım Her şeyde olduğu gibi hı hı. Eğer bu hazırlığı yapamazsanız Maalesef sakatlanırsınız Dolayısıyla da hazırlık aşaması Her spor aktivitesi için çok önemli Böyle bir hazırlığın da tabii her spora göre de Farklı farklı yapılması gerekiyor bir maratona koşacak olan bir kişinin ilk defa koşacaksa hazırlık dönemi bir yılı buluyor. Dolayısıyla eğer siz 3-5 ay çalışıp maratona katılmaya kalkarsanız sakatlık oranınız çok artar. Dolayısıyla da hazırlık benim için çok önemli. Mümkün olduğunca bu sporlarla uğraşıyoruz. Dernekle uğraşıyorum. Bir taraftan hekimliğim var tabii. Hekimlik büyük zamanımı alıyor aslında ama hafta sonları benim. <gülüyor> Hafta sonları sizin. Peki hocam genelde ben şöyle bir örnek veriyorum aslında. Bir araç ve motosiklet aldığım zaman belli bir süre rodaj süresi var. Evet. Birkaç bin kilometre sonrasında. Ki. Ondan sonra her şey yerli yerine oturuyor. Evet. Sporda da aslında böyle değil mi? Spora ilk başladığınız andan itibaren vücut bir kendini bırakıyor ve kilo vermeye başlıyor insanlar ve evet. hani bizler. Ve daha sonra da sakatlıklarla, daha doğrusu sakatlık değil vücudun alışkın olmadığı tepkilerle karşılaşmaya evet. başlıyoruz. Bu süreçte aslında kırılmaları oluyor. Spordan vazgeçiyor kişiler ve daha daha sonra e, çevre baskısı, çevrenin etkisiyle birlikte aslında en kritik an o zaman hocam öyle değil mi? Yani... Öyle tabii. Yani eğer e, spora başlayacak kişi e, iyi bir danışman bulamazsa, kendi başına bu işe girmeye kalkarsa maalesef yanlışlarla e, ve belli alışkanlıklarla bu sporu öğreniyor. Kayak yapmaya çalışan birisi eğer iyi bir öğretmen tarafından eğitilmezse almış olduğu kayak Eğitimi maalesef kendi başına öğreneceği için hep hatalı, hep riskli, hep de sakatlı açık bir e, kayak tipi olacaktır. E, ya da herhangi başka bir spor e, dediğim gibi spora başlamadan önce ya da e, yine koşudan alalım isterseniz örneği. Yani bir maratondan alalım. Maratona gidecek olan bir kişi ilk defa eğer maraton koşacaksa. Bu aslında belli fazlarda ortaya çıkıyor. Belli fazlarda bu aktiviteleri e, hazırlanması gerekiyor. 3 e, aylık fazlara bölerseniz 5 tane 3 ay düşünün. Her faz maratona hazırlayacak sizi. İlk 3 e, ayda 3-4 e, hafta işte sadece günde yarım saat koşu, e, yürüyüş pardon. E, daha sonraki haftalarda işte haftada 4 gün olmak üzere işte 7-8 kilometrelik hafif koşular böyle böyle gittikçe... Ee, ...daha uzun parkurlara vücudun adapte edilmesi lazım. Vücudu oluşturan kaslar e, rutin yaşamımızda e, bizim aslında yapabileceğinin çok azında çalışıyor. Dolayısıyla onun yapabileceğinin çok üstündeki performansını kazandırmak lazım. Tendonların esnekliğini kazanmak lazım. Eklemin bağlarının esnekliğini kazandırmak lazım. Bu hazırlıkları yapmazsanız eğer zaten o zaman... İlk koşuda e, çok kısa sürede o kas size cevap vermeyecektir, kas spazm olacaktır, e, yırtıklar olacaktır, ayak bileğiniz yere stabil basmayacaktır, ayak bileğiniz burkulacaktır ve e, dolayısıyla da e, sakatlıkla e, maalesef e, sporu bırakmak zorunda kalabilirsiniz ama ben sakatlık olsa da spordan vazgeçilmesi taraftar olan bir hekim değilim. Yani spor sakatlık iyileşecektir spora tekrar dönmek koşuluyla ama daha bilinçli olmak üzere. Ee, ...hazırlık yapmak gerekir. Çok önemli. Aslında bu yaklaşım çok güzel ve e, biz e, sakatlandığımız zaman... E, e... Doktora gitmeden önce düşünüyoruz acaba ne diyecek, spor yapmamı diyecek. Böyle bir yaklaşım sadece tabii ki tedavi olacak ve gerektiğinde yapılacak ama böyle mental olarak da bir motive edecek. Çünkü spordan vazgeçmiyorsun aynı zamanda tedavi görüyorsun evet. ve hocanın da diye çok önemli dediği bir nokta var. Ben de kesinlikle katılıyorum. Her şey adım adım. Ya çünkü kesinlikle. biz şimdi görüyoruz hakikaten koşu çok popüler. Hatta ultramaratonlar, patika koşuları zorlu zeminde Yani bakıyor insan, işte Alper 100 kilometre koşuyor, ben de koşayım hmm. Ya koşarsan ama eğer hazırlık olmadan yaparsan vücuda çok büyük bir zarar vereceksin ve ee, bazen dönmeyecek yollara, yollara gireceksin. Ben her zaman insanları da uyarıyorum. Alper de böyle. Yani adım adım ilerleyin Yani 10 kilometre yarış. Sonra maraton yarış. Yarı maraton yarış. Maraton. Her şey zamanla gelecek. Ama bir de insanlar birbirine inanılmaz bir şekilde gaz getiriyor. Ya yaparsın. Evet. 100 mil koşarsın. 200 şey yaparsın. Ha, yaparsın. Ama sonra ne olacak? Nasıl toparlanacaksın? Kendisine zarar veriyor. Bakın dünyada özellikle Danimarka'da Hollanda'da ve Danimarka'da Arkada çok yoğun bu maratonlarla ilgili çalışmalar var. Bilimsel çalışmalar var. Ve şöyle bir incelerseniz dünyadaki elit maratoncular... ...yıl içerisinde ancak iki tane maratona katılıyorlar. Çünkü hazırlık aşaması 6-7 ay sürüyor zaten. Fakat bizde maalesef bir şey var. Bir karmaşa var. Türkiye'de gerçekten çok memnunum aslında. Birçok yerde birçok maraton koşu düzenleniyor. Yarışmalar düzenleniyor ama... İnsanların birazcık e, aydınlanması lazım. Her yarışmaya katılmak zorunda değiller. E, yılda yılda iki maraton e, bir insan vücudunun tolere edebileceği, sağlıklı koşullarda tolere edebileceği e, sayıdır. Ama siz 3, 4, 5 nerede maraton, nerede koşu oraya giderseniz o zaman e, biz e, karşılıklı konuşmak zorunda kalıyoruz. İşte bu bu doğru değil aslında ama tabii bu e, koşu sırasında... E, vücutta mutluluk hormonu salınıyor ve bu bir bağımlılık aslında e, ve onu arar oluyoruz yani koştukça mutlu oluyoruz mutlu oldukça daha çok koşamız geliyor e, böyle olunca da tabii e, herkes koşmak istiyor çok keyifli bir şey gerçekten e, ben zamanında çok koştum şimdi ben 58 yaşındayım şu anda. E, sağlığımı o gün yaptığım sporlara e, bağlıyorum Gerçekten çok yoğun spor hayatım geçti benim Hala da uğraşıyorum ama Tabi yaş ilerledikçe birazcık e, daha kısıtlı yapıyorsunuz e, Daha e, konservatif gidiyorsunuz Daha koruyucu gidiyorsunuz e, Ama dediğim gibi Yani hazırlık hazırlık hazırlık Her zaman çok önemli gerçekten e, Elena'yı ben hep izliyorum e, Koşuyor koşuyor koşuyor Çok güzel koşuyor gerçekten Ve takdir ediyorum ee, çok çok çok keyifli alıyorum sizi izlemekten gerçekten. Sağ olun hocam. Hocam Peki. ama ben de akıllandım çünkü ben de e, aslında benim e, koşu geçmişi çok uzun. E, çok küçük yaştan beri yapıyorum ve tabii ki bir kilometre bir buçuk kilometre yani en az mesafelerden böyle adım adım ilerledim ve bir şey olmadı. E, evet. Ama 2013 yılında o kadar çok koştum ki işte <gülüyor> dediğiniz gibi her yarışa katılmak e, zorunda değilsin. Ben de kendimi zorunlu hissediyordum. <gülüyor> sonra 2013 sakatlıktan sonra dizimde bir sıkıntı vardı sonra evet. akıllandım hakikaten evet. çünkü bütün yarışlara koşamazsın yani Doğru. her sene birkaç yarış. Doğru dinleyicilerimiz profesör doktor Halid Orhun konuğumuz Halid hocadan şimdi bir parça anonsu isteyelim mi evet, bir tabii. parça dinleyelim mi başka? Evet ben Eric Clapton'u çok severim Wonderful Tonight Hocam bu arada e, parça esasında siz rakamlardan bahsettiniz. Evet e, şimdi şöyle e, koşarken e, alt ekstremite dediğimiz yani bacaklarımıza vücut ağırlığımızın e, 250 katı kadar neredeyse bir yük biniyor bir stres yaşıyor. Bu, bunlar hem diz eklemimiz hem ayak bile eklemimiz. Ayak tabanımızdaki plantar fasya dediğimiz ayak kubbesini sağlayan çok önemli bir bağdır. Bunu, bağa binen yüktür bu. Dolayısıyla bir mil koştuğunuzda yani 1.6 kilometre koştuğunuzda bunu hesaplarsanız bir maratonda neredeyse 100 tona yakın bir yük ayaklarınıza biniyor. Bunu tolere edebilen olağanüstü bir canlıyız biz gerçekten. Alt ekstremitelerimiz, ayak bileğimiz, dizimiz, kalça eklemimiz bunlar çok önemli. Koşarken sadece bacaklarımız çalışmıyor. Sırtımızdaki kaslar çalışıyor, kollarımız çalışıyor. Boyun kaslarımız çalışıyor. Bel kaslarımız çalışıyor. Yani bir e, koşuya hazırlanırken sadece bacak kaslarını kuvvetlendirmek yetmiyor. Bu arada da tabii ki solunum fonksiyonumuzun da yeterli olması lazım. Yani nefes alıp verme teknikleri var koşarken. Eğer siz bu tekniği bilmezseniz çok çabuk yorulursunuz. Kalbinizin belli bir kapasitesi var. Çok enteresan bir yazı var. E, 2000 2010 yılında... E, aşırı koşmaya bağlı maratonların birçok maratona katılmaları nedeniyle yaşanmış üzücü olaylar var yaklaşık 53 tane kalp krizi geçiren kişi var koşu sırasında ve bunların 47'si kaybedilmiş maalesef dolayısıyla birçok yine kalple ilgili bazı çalışmalar var mesela maraton koşan kişilerdeki kalpteki troponin dediğimiz bir protein ürünü var bunun çok arttığını gözlemişler. Ama bunun kalbe gerçekten zarar verip vermediğini henüz ispatlayabilmiş değiller. Ama hı hı. dediğim gibi yani kalp kasınızı kuvvetlendirirseniz ki bu hazırlık aşamasında olacak. Size çok fazla zarar vermeyecektir. Günde yarım saat koşudan ziyade ideal sporu aslında şöyle tariflemişler. Bir hafta içerisinde toplam iki buçuk saat toplam iki buçuk saat ve her seferinde üç kez olmak üzere sekiz kilometre koşmak normal bir insanın Bazal şartlarda yaptığı spor ideal spordur. Bu sadece e, herkesin yapması gereken bir spor. Ama e, koşucu olacaksınız tabii iş çok değişiyor. Yani biraz daha e, farklı programlar var. O, programlara uymak zorundasınız. Ve e, dediğiniz gibi güçlendirme hareketleri çok önemli. Çünkü bazı insanlar düşünüyorlar ki ben koşayım yeterli. Yetmiyor çünkü bacakları, eklemleri... Bütün vücudu geliştirmek ve güçlendirmek çok çok önemli. Tabii, Tabii mental süreçte çok Mutlaka. acayip önemli. Peki hocam halı sahada haftada bir gün arenaya çıkmışçasına koşan coşan kişiler için ne dersiniz hocam? Yani ee, bence sakatlık için büyük davetiye. Evet bence benim, bana gelen hastaların yüzde neredeyse yetmişi halı sahada sakatlanması. Bu açık gösteriyor ki haftada bir gün böyle maç yapmak spor yapmak anlamına gelmiyor. Onu e, spor olarak nitelendirmemek lazım. Böyle bir spor yok. İnsan vücudunun böyle bir adaptasyonu mümkün değil. Haftada bir gün gidip koşmak böyle bir adaptasyona izin vermez ve en çok da maalesef alt ekstremite tabii ki çok çalıştığı için e, aşil tendonu dediğimiz bizim zıplamamızı sağlayan çok önemli bir kas ve bu kasın maalesef halı saha iyi ayakkabı da kullanılmadığı zamanlarda Aşil tendon yırtıkları çok sık karşımıza çıkıyor. Hepsi bana gelen aşil tendon yırtıklarının hemen hemen hepsi halı saha sakatlanması. Böyle bir spor yok. Yani bu spor olarak nitendirmemek lazım bunu. Yani beton üzerine bir halı, bir sentetik bir evet. malzeme koyup evet. üzerinde tabii, tabii. E, direkt insanların koşması ve aldıkları tekme darbeleri. Bu arada İlker Batır'dan bir soru var hocam. Evet. E, müsaade edersen sormak ki. isterim. E, Ayağımda topuk dikeni var, düz tabanlıkla devamı nasıl olur diye sormuş kendisi. Evet, aslında topuk dikeni bir sonuç. Yani bir hastalık değil, bir hastalığın Hı -hı. sonucu. Demin bahsetmiştim size, plantar fasya dediğimiz bir bağ var ayak tabanında... Ayak kubbesinin yüksekliğini sağlayan 110 tondan bahsettik bakın koşular sırasında Yüz yüklerin çok fazla olduğu durumlarda eğer bu plantar fasya yeterince esnetilmez yeterince egzersize edilmezse topuk kemiğine yapıştığı yerde bir ödeme yol açıyor ve mikro yırtıklara yol açıyor burada kemik bu mikro yırtıkların tedavisi için o bağın içine doğru hafif bir uzantı halinde büyümeye başlıyor. Bir e, enflamasyon dediğimiz bir ödem sonrası oluşan bir süreç ve aylar yıllar içinde gelişen bir şey. Ve e, film çektiğiniz orada bir gaga gibi bir çıkıntı görüyorsunuz. Halk arasında topuk dikeni deniyor ama topuk dikeni aslında dediğim gibi sonuç. Yani hastalık aslında plantar fasitis dediğimiz bir hastalık. Ne yapacağız bu hastalarda? Bu hastalarda ayak tabanını mutlaka günde 3 kez yaklaşık 15 dakika süreyle esneteceğiz. Yani o fasiyayı esneterek kanlanmasını arttırıp e, oluşacak o ödemi. Kısmen ortadan kaldıracağız. İkincisi çok nadiren yaptığımız bir uygulama e, o bölgeye işte enflamasyonu durdurmak için e, kortizon enjeksiyonları yapabiliyoruz. Ya da e, PRP dediğimiz bir uygulamayla oradaki e, e, tedaviyi hızlandırıyoruz. Ayak düzgün basmıyor ise o düzgün basmayan ayağı düzgün basmaya sağlayacak bir takım tabanlıklar veriyoruz. Tedavisi budur. Çok nadiren de cerrahi tedavi yaparak o bağı e, kesiyoruz bir kısmını gevşetiyoruz. Hocam peki benim de böyle bir sorum var. Şimdi biz ultramaratonlar olarak koşuyoruz. Ve bazı yarışlara 100 kilometre geçiyor. Evet. Ya yılda bu ya 100 kilometre kaç kez koşabilir insan? Ee... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, nor, maraton 42 de. Ama patikada. Yani böyle çünkü işte en az bizzat kendimden bahsediyorum. Evet. Ya 42 kilometre düzde benim için koşmak çok zor. Ama patikada çünkü farklı gaz grupları çalışıyor. Çıkıyorsun, iniyorsun evet. Daha rahat hissediyorsun. Menteleliyorsun. ...yeterli olarak daha da kolay... Evet. Hani ...sizin görüşünüz nedir bu konuda? E, e, temel olarak e, maratonlarda... E, ...dediğim gibi... ...2-42 e, kilometre koşmak... ...yeterli bir insan için bir yılda... ...ama 100 e, kilometreyi... E, ...tabii sürekli koştuğunuzu da sanmıyorum... ...100 kilometre non -stops. ...aralarda e, dinlenme aşamaları dediğimiz... ...yani belli periyotlarda... ...hızlı yürüyerek e, koşabilirsiniz... Bunu ikiye çıkarmak bu birazcık da kişinin performansına bağlı ama çok önereceğim bir şey değil aslında. Yılda iki tane 100-150 kilometre koşmak insan vücuduna çok da faydalı olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi yani bu eğer koşu bir hedef bir zamana karşı bir hedef teşkil ediyorsa o zaman bir. Ama ben bunu koşabilirim ama aralarda dinleneceğim işte dinlenme periyotları çok sık yaşayacağım o zaman iki tane koşabilirsiniz. Ee, dediğim gibi üç tane dört tane yani düşünecek şeyler değil bunlar yani çok doğru değil. Neyse zaten bu sene bayağı akıllandık <gülüyor> yok ben bu sene ben sanıyorum hiç 100 kilometre üzerinde çıkmayacağız ama tek bir yarış hariç Ağustos sonunda Pitel yarışına katılacağız o da UTMB yarışların hmm. kapsamında 300 kilometre işaret olmayan GPS haritayla şey Seda vardı şeyde Sahra'da koştu sanırım 270 kilometre sanırım ee, şey Dubai mi Abu Dhabi mi evet. yani inanılır gibi değil çok o havada o sıcakta gerçekten zorlu maratonlar bunlar çok iyi hazırlanmak lazım yani o bir yıl hazır bir bir buçuk yıl hazırlandığını sanıyorum Seda'nın görüşmüştük de kendisiyle bu konuyu ee, ama başardı bitirdi yani gerçekten tebrik edilecek yarışmacılar hı hı. Türkiye'de gerçekten bu konuda sizler başta olmak üzere e, çok hocam, elit sporcular yetişiyor bu bizi çok mutlu ediyor ve aslında daha da çok yetişmesi lazım çocuklara örnek olmak lazım onları motive etmek lazım de Hocam diğer taraftan yaş da aslında yani spor geçmişiniz elbette ki önemli. Yani hmm. yurt dışına karşılaştığımız zaman bizde o kişiler örgü örüp artık benden bu geçti. İşte evet. kahvelerde oturup direkt kağıt oynuyorlar. Okey oynuyorlar. Ama yurt dışına gittiğimiz zaman insanlar zaten özellikle ultra maraton koşan kişilere şunları söylüyorum. Kesinlikle kimseyi yurt içi ve yurt dışında fizik ve yaş olarak kimseyi mukayese etmeyin. Tabii Çünkü ki. spor geçmişleri ve antrenman, antrene düzeyleri çok farklı olabilir. Federasyonda bu antrenörlük kursuna gittiğimizde e, doktora şunu sordum. Hocam dedim siz sadece maratonu anlatıyorsunuz ama hani ultramaratoncular ne olacak? Yani onların evet. sağlık durumları. Dedi ki şu an biz ultramaratoncuları gözlüyoruz. Yani <gülüyor> onlara ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biz, biz, biz, de, biz de merak ediyoruz. Bakın ben e, spor akademilerinde de bulundum. E, Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nde de bir eğitim programımız vardı. Şimdi de Kıbrıs'ta Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde e, Spor Akademisinde ders veriyorum. E, çok e, tabii ki kendisini iyi tanımak lazım. Kişilerin bu özellikle bunlar sporcu yetiştirecek insanlar. Bir sporcu yetiştirecek bir insanın eğer elinde sigara görürseniz e, ciddiyetini tartışırsınız. İş bitmiştir. Maalesef. Şimdi kafelerine bakıyorum o üniversitelerde. E, girilmiyor sigara dumanında ve bunlar e, sporcu yetiştirecek çocuklarınız emanet edeceksiniz bunlara yani evet. e, maalesef bu bilinç yerleştirilemiyor yani spor nedir bunu bilemiyorlar insanı tanımıyorlar insan vücudunun ne kadar zarar görebileceğini bilmedikleri için önce kendilerine zarar veriyorlar gelecekte de muhtemelen e, sorumluluğunu aldıkları e, maalesef e, gençlere e, zarar verecekler ve bu çok korkutucu hatta biz ıı, geçen gün bir arkadaşımla ormanda koşuyorduk orientering evet. yapıyorduk evet Yanımızda iki kişi geçti. Sonra sigaranız var mı? <gülüyor> yani, çünkü soru sorulacak ben, en son de, insanlar. Ben de, ben de ne diyeceğimi bilemedim açıkçası. Cevap çünkü... verilemez yani gerçekten. Ve <gülüyor> de aslında ben geçen gün dedim ki herhalde Türkiye'de 85 milyon insan sigara içiyordur. Çünkü nereye gitsem her yerde evet. sigara içen insanlar ve diğer taraftan şu da var. İçmiyorum dediğiniz zaman bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Aslında insanlar şaşırıyor. Yani, doğru. doğru. Ne, ne yazık ki. Böyle bir süreç var yani e, ama bir şekilde artık e, spor yapanlara saygıları varsa biz de artık sigara evet. içenlere ne yazık tabii, tabii. ki e, Öyle, bu, tabii. kendi tarafımıza çekmeye Öyle, çalışacağız tabii. artık tabii, başka mutlaka. yapılacak Şart. bir şey yok Şart. Hocam bir soru daha var aslında evet. sorabilirsem sizlere ee, İnci Yılmaz sormuş koşuda ödem neden oluşur ya da oluşmaması için nelere dikkat edilmeli ee, Şimdi e, koşularda özellikle yine birçok çalışma var e, Koşarken insan vücudunun belli bir e, devinimi gerekiyor. Yani e, zeminle olan arasındaki mesafede belli, sinüzel akım dediğimiz yani iniş çıkışların olması lazım. Vücudunu, e, kaslarını kullanarak koşması lazım. Vücudu kullanarak değil. Bu ne demek? Yani insan kafasını iz, incelediğinizde yaklaşık 15 santimlik bir iniş çıkışlarla koşması lazım. Ama gözlüyorsunuz lap lap lap diye koşuyorlar. Yani travmayı yaşayarak koşuyorlar direkt aksiyal kuvvet dediğimiz yani yere bastıklarında, vurduklarında yerdeki stresi direkt eklemlere aktaran bir koşu tekniği var. Bu çok yanlış maalesef. Kasların bu stresi e, emmesi lazım. Ona göre yani esneyerek koşmaları lazım. Bunu öğrenmeleri lazım. Böyle koşmuyorlarsa e, eklemlerinde özellikle kemiklerde, kemik iliğinde, kalça ekleminde, dizlerde kondil dediğimiz yani uyluk kemiğinin ...ekleme oluşturan bölgelerinde kemik iliği ödemlerin oluşması beklenen bir şey. Tamamen koşu tekniğinin yanlış olmasından kaynaklanıyor. Onu birazcık eğitmek lazım bu kişileri. Yani biraz daha koşma tekniğini öğretmek lazım. E, tabii başka nedenler de olabilir. Kişinin bireysel olarak kendine ait bir takım fizyolojik noksanlıklarına bağlı olabilir. İşte kemiklerin beslenmesi bozuk olabilir, vasküler yapısı bozuk olabilir, sigara içiyor olabilir. Tüm bunlar... Bu ödemin oluşmasına neden olur ama esas temel neden koşu tekniğinin yanlış olması. Bu çok önemli. Biz her koşudan sonra her antrenmandan sonra yaklaşık 15 dakika buz uyguluyoruz dizlerimize. Evet. Ne dersiniz? Ee, aslında şöyle bir koşu öncesi bir kere şunu kesinlikle öneriyorum. Sabah artık hepimizin alışkanlığı haline gelmiş bizler duş alıp çıkıyoruz evden. Sıcak duş almayacaksınız koşacağınız gün. Çok ılık bir suyla duş alacaksınız. Tamamen kasları gevşetir dirsin'e bir eğer e, sıcak uygulamaya girerseniz sakatlığınız artar. Artı e, maalesef koşu öncesi yaklaşık bir 10-15 dakika kadar mutlaka hafif esnemelerle koşuya hazırlanmak lazım. Eğer durup birden start verirseniz daha 3 adımda yani ilk kilometrede maalesef kasınız kasılır kalır. Hafif esnemelerle bunu hazırlık yapmak lazım. Sonrasında eğer probleminiz varsa yani sıkıntı yaşıyorsanız buz uygulayabilirsiniz. Çok şart değil. Ama mutlaka ve mutlaka en az 15-20 dakika yani bu çok önemli esneme. Gerçekten kasın e, boyunu maksimum uzatmanız gerekiyor. Ki kastaki dolaşım sistemi yani vasküler yapı artsın. Yerine tekrar normale dönsün ve kasta biriken bir takım toksik maddeleri ki laktik asit diyoruz biz buna. Onu vücut atabilsin. Eğer bu esnimeyi yapmazsanız laktik asit birikir ve orada kalır. Ve kaslarınız taş gibi olur. Buz uygulasanız da çok rahatlık vermez. Çok önemli. Hocam bir de böyle bir şey var. Ee, biz normalde koşmadan önce böyle dynamic stretching evet. yapıyoruz. Hı -hı. Hareketli koştuktan sonra uh, statik stretching. Evet. Evet. Ben de onu... Uh, Birkaç arkadaşımdan e, profesyonel bu işe evet. yapan Hı -hı. duydum ki e, özellikle koşu sonrası stretching yaparken böyle bir pozda e, 40 saniye bir dakika durmak e, lazım ki kas iyice e, uzasın ve o zaman recovery toparlanma süreci daha verimli bir şekilde geçecek. Hı. Doğru doğru kesinlikle e, şey var endorfin dediğimi bahsettim ya demin mesela starttan başladınız finish'e girerken niye herkes güler e, endorfinden gülüyor. Mutluluk hormonundan gülüyor çok dinginçtir. en son el ele tutuştuğunuz bir yarış sonrasında bir videonuz vardı İkiniz de çok gülüyordunuz yani orada o gülmenin nedeni aslında başarı ama sizi gülmeye sevk eden o endorfin işte o endorfin de kullanmak lazım esneme döneminde çok çok anlamlı çünkü ağrı kesici özelliği var endorfinin ağrı ağrınızı ortadan kaldırıyor ve mutlu oluyorsunuz. O mutlu dönemde lütfen bir 15-20 dakika daha <gülüyor> e, esneyerek daha da mutlu olalım. Hocam aslında o videonun böyle bir özelliği vardı. Ben e, ile finişi... geldi. Evet. Galikelli çok güçlü bir kadın, çok iyi arkadaşım, kendisini çok seviyorum. Ve son biz son birkaç yüz metrede önümüzde Alper'i gördük. Evet. Ve ben Alper'i seslenmeseydim o zaman ben Alper'i seslendim çünkü biz böyle bir dönüyoruz. Alper aşağıda yani el uzamızda. Ben Alper'i seslendim. Alper'in de zaten yarışlarda en büyük korku Elena beni yakalayacak diye adam tabii korku ki. Demeyelim. korku işte korkuyorsun, kaçıyorsun benden. Biz de itici güç oluyor aslında. Sonra Elena. O alpleri biz yakalamaya çalışırken tabii ki yakalamadık çünkü bir dakika aramızda sanıyorum o da bastı. Evet. görünce. Aslında Elena şöyle demiş. Ben de müzik dinliyorum. Evet. Kulaklık var. Elena demiş ki bekle birlikte finish yapalım. Bana şöyle geldi aşağıya. Bekle seni de geçeceğiz diye geldi. Ben de daha da zaten <gülüyor> gaz pedalına bastım o sırada. Hızlandım. Hızlandım dedim. Kadınlar çok şey geliyor. Çok yani fena. Ezgi zaten çok... toma gibi geliyor. Yani önde evet. çok hızlı şekilde geliyor. Zaten birlikte finish'e ulaştılar. O yarışı evet bir de çok zorlu bir yarıştı. Çünkü evet. Al Alanya'da ay, gitmiş 4 kilometre 3800 yaklaşık ırtifak kazanımı toplam zorlu bir de tabii ki bitti diye mutluluğu denize gireceğiz. <gülüyor> <diye. gülüyor> Ama dediğiniz doğru hakikaten finish'e yaklaşırken <gülüyor> yarış ısnasında parkurda bir sürü şey yaşanıyor. Doğru. Ama genelde çoğu zaman finish'e finish e geçtiği zaman insan gülüyor. Tek benim böyle bir şey yaşadım. Ben UTMB geçen sene 100 mil'de Evet. Ee, zaten 35 e, saat 38 dakika koştum. Tek başına koştum ve parkurun ısmasını bir sürü şey yaşadım. Güldüm, ağladım. Amanın finişe geldim de hedefim zaten 35 saat 30 36 saate girmeden 35 evet. saati bitirmek. Finişe de böyle acayip bir boşluk içimde vardı. Yani bir de hem yorgundum, çok yorgundum. O kadar süre ayakta geçirmek. Doğru. Hem de işte evet 35 saate koştum da ne oldu gibi bir şey vardı içimde. Amaç bu muydu? Bu arada biz, sen yükseklerden bahsettin UTMB. 9 bin metre yükseklik kazanımı 10 var. 10 bin. 10 bin metre. Evet. Yani Everest'ten üstü, yukarısına çıkıyorsun. Bir parça dinleyelim istersen. Parçamız da... Bu arada parçanın videosunu dinlemenizi ben tavsiye ederim. Coldplay'den Up and Up. Car driving it again, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick your Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood in your blood, underneath the storm, and umbrella saying, sitting with the poison takes away the pain, up and up, up and up, saying, oh, oh. we go get it, get it together, I Bu parça benim listemdeydi ama bir türlü anons <gülüyor> edememiştim. Çok güzel ama. <gülüyor> Mükemmel parça. Hocam madem bir parça dinledik bir evet. müzikten bahsed bahsedelim. Ben aslında yarışlarda dinliyorum müziği evet. ama geceleri kesinlikle dinlemiyorum. Hmm. Bu konudan Şimdi, dersiniz. Şimdi e, kişinin çevresiyle farkındalığının maksimumda olması lazım koşarken. Sizin çevresinizde olan farkındalığınız kaybolursa... Ee, risk alırsınız. Mesela e, kulaklarını e, kulaklıklarla kapatıyorsunuz ve müzik dinliyorsunuz. Sesi de bazen çok yüksek. Dışarıdan yanınızdan geçerken bile duyuyorsunuz o müziği. Aslında çok yanlış. Tek bir kulağın açık olması lazım. Yani çevredeki sesleri analiz etmesi, algılaması gerekiyor. Her şey için gerekli bu. Ee, özellikle doğada koşarken ki ben Orianting yarışmalarında her zaman anons ederim. Lütfen çevrenizi dinleyin diye. Ee, yabani hayvanlar insanlara saldırmazlar kolay kolay. Özellikle e, doğada ama e, bazen maalesef böyle şeyler olabiliyor e, çevredeki su sesini duymanız gerekebiliyor akarsuyu duymanız gerekebiliyor rüzgarın sesini duymanız gerekebiliyor bunlar çok önemli faktörler koşarken özellikle e, onun için e, maraton koşun ya da işte e, doğada dolaşın mutlaka Kulaklık, tek kulaklıkla müzik dinleyin ve hafif müzik dinleyin. E, sizi motive edecek parçaları dinleyebilirsiniz ama sesi hafif olsun. E, yüksek sesle e, çevrenizi duymanız lazım. Ona engel olmasın müzik. E, bu çok önemli. Peki gece koşarken, e, gündüz gece karşılarsak e, gece koşmanın e, ne zorlukları var? Evet, gece koşuları aslında benim önerim. Şöyle e, bakıyorum ben o konuya... E, Profesyonellerin ancak koşabileceği bir parkurdur gece parkurları. Neden? Ee, gece e, yer, yer zemini çok rahat göremezsiniz. Önünüze çıkabilecek bir takım çukurları göremezsiniz. İşte bir bacağın bir ayağın farkında olmadan ani yaklaşık 10-15 santim derinliğindeki bir çukura basmasıyla düz zemine basması arasında vücuda e, yansıtacağı kuvvet çok farklı. Çok ciddi bir travma yaşamış olursunuz çukura birdenbire düşerse bacak. Ki bu 20 santimden bahsediyorum. Çok derin değil ama bunlar çok önemli. Dolayısıyla bacakların çok iyi egzersiz edilmiş olması lazım. Çok iyi hazırlanmış olması lazım. Kuvvetli olması lazım ki bu stresi kompanse edebilsin o kas grupları. Kompanse edemezse işte eklemlerde çok ciddi ödem olabilir. Hatta kırıklar bile olabilir. Ayak bileği kırıkları olabilir. Kalça kırıkları olabilir. E, dizinde bir takım kıkırdak hasarları olabilir. Ki bu... Kıkırdak hasarı koşucularda gerçekten son dönemlerde çok fazla geliyor bana. Bu da hep dediğim gibi hazırlıksız koşan kişilerde maalesef. Hocam bir de böyle bir konu var. Aslında çok konuşulacak ve tartışılacak bir konu. Özellikle uzun yarışlarda saatlerce süren yarışlarda sakatlığı, sakatlığı yaşadıktan sonra yarış ısnasında arı kesici kullanması. Evet, evet. Bu konuda ne diyorsunuz? Şimdi e, bazı e, hastalarımdan şunu duyuyorum, ya, hocam ben iyileştim, evet iyileştin, koşabilirsin. Ama hocam yol işte koşuya başlamadan önce ağır kesici alabilir miyim? Hayır alamazsın, gerek yok öyle bir şey. Yani insan vücudunu böyle bir kimyasala maruz bırakmak, özellikle spor yaparken. O zaman spor yapma. Çünkü spor sağlık için, ilaçlar sağlıksız vücutlar için verilecek e, malzemeler. E, ben ee, ...önlem olsun diye ilaç alacağım mantığıyla... ...koşmaya kalkmak çok son derece yanlış bir şey... ...doğru bir şey değil... Ee, ...bence çok daha önemli şey var... ...koşarken su, yeterli su almak lazım... ...yani suyunuz eksildikçe... ...bütün fonksiyonlarınızda bozulma oluyor... ...böbreklerinizde ciddi sıkıntılar oluyor... ...böbreklerin süzme faaliyetlerinde... ...hasar oluyor... Ee, ...çok ciddi protein kaybı... ...yağ kaybı yaşıyorsunuz... ...suyu ciddi anlamda kaybediyorsunuz... ...bu suyu mutlaka ara ara... ...desteklemek lazım... Ee, eğer e, arazide koşacaksanız da mesela benim önerim Ağustos ayında ki bizim kendi yarışlarımız genellikle e, Haziran-Temmuz gibiydi. Çünkü akarsular henüz kurumamış e, kaynaklarda su olduğu için kişiler o suyu oradan temin edebiliyorlardı. Ama Ağustos gibi çok sıcak aylarda hele su desteğiniz yoksa uzun koşuları kesinlikle önermem size. Ee... Başka bir şey. Peki Abi, baton başka... baton hocam, baton kullanımı konusunda ne diyorsunuz? Ee, yani faydaları ve ee, de tek baton kullanan arkadaşlarımız da var. Tek baton kullanan arkadaşlar sakatlık risklerini arttırırlar. Çünkü dengesizleşir vücutları. Şimdi vücut simetrik çalışan bir organizma. Yani sağ sol kollarının simetrik çalışması gerekiyor. Bacaklar simetrik olarak çalışıyor. Biri önde biri arkada. Bu bir mekanizma, makine gibi düşünün. Bu makiniyi bir elinize bir baston baton aldığınızda e, bozuyorsunuz çünkü diğer el boşta kalıyor, dengesiz oluyor vücut dengesiz olunca sakatlanma riski artıyor. Batonun bu tür koşullarda, özellikle yamaç çıkışlarında, özellikle e, çok çok faydası var vücuttaki o yükü kısmen azaltıyorlar ve sizi bir takım risklerden koruyorlar, düşme riskini azaltıyorlar ve çift baton mutlak gerekiyor özellikle arazi koşullarında. Batonsuz koşulmasını kesinlikle önermem. Ve çift baton. Abi de şöyle bir şey var yani baton aldığınızda hemen kullanmayın. Çünkü vücudun batonlara alışması lazım. Çünkü eğer antrenman batonlarla yapmazsanız yarışta sadece kullanırsanız vücudunuz daha da çok enerji harcar çok uzun uzun yarışlarda. Vücudun alışması lazım. Bundan dolayı mutlaka biz de arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Yani i̇lla da antrenman yapmak zorunda değilsiniz eğer daha yoksa. Evet. Herhangi bir yokuşta çalışabilirsiniz. Doğru. Ee, tabii yokuş deyince koşularda... İnişler çok riskli. Özellikle dizi ekleme açısından çok riskli. Onun için bacağın üst ön taraftaki üst bacak kaslarının çok inişli çıkışlı bir koşu yapılacaksa da çok iyi kuvvetlendirilmesi lazım. Çünkü diz kapağınız dizi kitlemek zorunda. Ve bu kitleme sırasında diz kapağı arkadaki kıkırdak yüzeye çok ciddi olarak basıyor. Ve bu baskıyı e, toler edebilecek bir kas kitlesi lazım. Eğer bu kas kitlesi yeterince değilse özellikle yokuş aşağı inilecekse yamaç inilmesini öneririm. Dimdik yokuştan aşağı inmek son derece sakıncalı ama zamana karşı yarışan kişiler maalesef bazen bu hataya düşüyorlar. Hazırlıksız olanlar kaza e, ne oluyor işte diz kapağının kıkırdağını kaybediyor. Ama hazırlıklı olanlar da e, mutlaka yamaç inişlerini daha tercih etmelerinde fayda var kıkırdağı korumak açıdan. Peki ben de böyle bir sorun var. Şimdi çok böyle vitaminlere, ilaçlara girmeden ben evet. bu konuyu çok sevmiyorum. Evet. Kıkırdak için e, ne yenmeli? Yani nasıl beslenmeliyiz? Bir Şimdi Daha biraz destek vermek için. Kıkırdak e, yapısında kolajen var. E, dolayısıyla eee kıkırdak hücresinin oturduğu bir e, matriks var, bir e, doku var. Ve bu, bu dokunun beslenmesi eklemden ozmoz dediğimiz yani eklem sıvısından oluyor. Bir de kemikden e, kıkırdağa gelen vasküler yapılardan oluyor. Ama kendisinde bir damar ağı yok kıkırdakta. Dolayısıyla bu yapıyı destekleyecek bir takım, özellikle süt kaynaklı gıdaların iyi tüketilmesi lazım. İşte sakatat dediğimiz bir takım şeyler var. Gıdaları çok yoğun kullanıyor kişiler ama onun da bir takım yan etkileri var. Ama kolajen ağırlıklı, işte bir takım besinler alabilirler. Destek olarak kolajen Tabletleri alabilirler. Bunlar tabii aşırıya kaçmamak şartıyla. Bir de doktor tavsiyesizler kesinlikle. Çünkü bize bazen soruyorlar insanlar. Siz ne kullanıyorsunuz? Hangi vitamin kullanıyorsunuz? Biz Alper'le her 3 ay sağlık salı kan kantayıyla yaptırmaya çalışıyoruz. Çok doğru. Çok e, çünkü doğru. yani benim eksiği olan sende eksik olmayabilir. Ondan dolayı bu konuda ben kesinlikle bana bir şey soruyorlarsa. Evet. Ne kullanıyorsun? Kimse bir şey tavsiye etmiyorum. Diyorum ki gidin... E, evet. Yaptırın ve doktor ne uygun görürse hatta spor doktoru olması lazım. Çünkü bazen normal insanda değerler normal olan çok yoğun spor yapanlar farklı değerler olmalı. Ben çünkü antrenörümü gösteriyorum ve evet. normal gözüken değerler o da şey diyor bu sende çok eksik şunu almalısın bunu almalısın. Şimdi Türkiye'de çok ciddi bir D vitamini eksikliği var. Popülasyonu özellikle bayanlarda daha da yoğun görüyoruz bunu. %70 oranında neredeyse çok ciddi bir de vitamin eksikliği var. Alt seviyelerde hepsi. E, mutlaka ve mutlaka eline dediğin gibi bir kere vitamin e, alacaksanız bir değerlerine bakmak lazım. Bunları gereksiz yere kullanmamak lazım. E, artık e, şeker gibi satılıyor eczanelerde ve o kadar çok firma var ki e, üreten vitamin, e, multivitaminler böyle bir kural yok. Ben e, her gün bir tane multivitamin alıyorum diye bir kural yok. İyi beslenirseniz ...sağlıklı etinizi, sütünüzü sağlıklı besinirseniz... ...siz zaten günlük ihtiyacınızı alıyorsunuz bunlardan. Ha, bir, bir problem varsa o zaman tahlillerde zaten çıkar... ...o zaman da desteklersiniz. Koruyucu olarak vitamin kullanmak çok mantıklı değil. Bir kısmı zaten birikiyor. A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini... ...bunlar vücutta biriken vitaminler. Ama eksikliklerinde alınması gereken vitaminler. Onun için çok rağbet etmemek lazım. E i̇şte birçok protein katkıları var... Bunlar çok dikkatli kullanılması gerekir. Çok e, riskli durumlara düşebilirsiniz. Dikkat etmek lazım. Dozlarını iyi ayarlamak lazım. Yani çok temkinli yaklaşılacak e, katkılar bunlar. Profesör doktor Halid Norhundas, e, ortopedi ve travmatoloji uzmanı kendisi. Memorial Hastanesi'nde e, programımız devam ediyor. Başka, soru abi, başka sorularımız elbette ki var e, şunu da söylemek istiyorum elbette kayıtlarımız daha sonra podcast olarak da dinlenebilir e, sporda seyahate her durumda bu kayıtlar dinlenebilir hocam e, birkaç soru daha var evet. e, ürün bakar e, şunu sormuş sakatlık sonrasında e, spor yapamıyoruz ancak e, sporu bırakmak e, fiziksel ve men mental olarak da sporcu için e, zorluklar getiriyor bunun üstesinden nasıl gelebiliriz demiş aslında ee, şöyle e, ben e, zaten e, bu konuşmamızın başında da sohbetimiz başında da söyledim. spor bırakılamaz bırakılmaması lazım olağanüstü bu durum olmadıkça basit sakatlıklar ya da ciddi sakatlıklar olsa bile e, sporun şekli değişebilir yani siz e, çok ağır bir spor yapabilirsiniz işte basketbolcusunuzdur valeybolcusunuzdur hı hı. biraz daha onu değiştirirsiniz bir süre için yüzersiniz havuz sporlarına dönersiniz su sporlarına dönersiniz yürüyüş yaparsınız hafif bisiklete binersiniz ee, ta ki hekiminiz size yaptığınız spor artık yapılabilir denene kadar. Sakın ola ki hekim söylemeden bir sakatlık sonrasında ben tamam iyileştim deyip e, o spora dönmemesi gerekir. Çünkü e, risk alır e, doğru yapmaz ama şeklini değiştirebilir. Daha yumuşak soft sporlarla kendini hazırlar ve e, o eksikliğini giderir. Çünkü e, vücudun aktif olması lazım. Aktivitesini iyileşirken bile aktif olması lazım. Çünkü biz herhangi bir sakatlıkta da alçı alıp aylarca yatırmıyoruz. Hemen tabii. fizik tedavi başlıyoruz. Hemen aktivite veriyoruz. Vücudu esneterek tedavi ediyoruz. Dolayısıyla da yani hastayı ya da kişiyi sakatlandığında yatak döşek yatırmak son derece sakıncalı ve anlamsız geliyor bana. Evet ve motivasyon için belki de filmler izleyebilirler. Tabii, yani tabii, tabii. organizasyonlara giderler. Evet. Yani gönüllü olabilirler. Fizikleri evet. el verdiği sürece böyle bir şey olabilir. Bir sorumuz daha var. Erdem Çubukçu sormuş. Koşu sonrasında Femur boynunda oluşan ödemle ilgili olarak buz tedavisi ve dinlenmenin yanı sıra ne tür önlem alabiliriz demiş. Şimdi femur boynu oldukça derin dokuda olan bir yapı. Buz uygulamasının e, oraya ulaşacağını sanmıyorum ben yeterince. Buz uygulaması belki çevre dokudaki kasları biraz rahatlatır ama femur boynunu soğutamaz zaten. Çok zor. E, çok uzun süre soğuk uygularsanız da o bölgenin kanlanmasını bozarsınız zaten. E, onun için de yani orada buz uygulamak çok akılcı değil bence. Ama onun yerine istirahat... E, mutlaka gerekiyor ve e, tabii ki orada ilaç kullanması lazım ödem için. Antienflamatuvar dediğimiz, dans steroid, kortizon olmayan bir takım ilaçlarla destek tedavisi mutlaka alması lazım. Ve kesinlikle ve kesinlikle su içerisinde hafif egzersizler yapması lazım. Yani havuz e, uygulaması yapması lazım. Bütün vücudu soğutabilir. Yani bölgesel uygulayarak orada çok fazla verim hı hı. alamaz. E, havuz içerisinde hafif yumuşak hareketlerle daha e, sağlıklı ve daha hızlı iyileşme elde eder. Başka sorularımız var mı Alper? Şu an için e, sorularımız. Bak ben e, çok soru hazır. sordum senin özel sen soruların Aslında şunu da sorabilirim bir yarış heyecanı. Biz özellikle yaptığımız sunumlarda veya söyleşilerde şunu da aktarıyoruz kesinlikle. ...kimseyle ilaç alışverişinde bulunmayın... ...ve kimseden de herhangi bir ilaç almayın... ...yani o kişi dese ki... ...o spordaki o müsabaka esnasında... ...işte bu ilaç dünyanın en iyi ilacı... ...alsanı bunu vereyim bu iyi olacak... ...çünkü insanların midelerinde... ...yani her şey herkese... ...uygun olmayabilir... Tabii. ...bu tarz tavsiyelerde bulunuyoruz aslında hocam... ...yani evet. yanımıza da almamaya ...doğru değil şey. aslında... Tabii ...şimdi bu tür organizasyonlarda zaten sağlık desteği sağlanıyor... ...size sağlık desteği verilebiliyor... Ee, sağlık desteği verildiği zaman da sizin yanınızda çok fazla böyle ilaç vesaire taşımanıza gerek yok. Herkes, her vücut farklı bir e, organizma. Size yarayan bana yaramayabilir ve bana çok yan etki yapabilir. Onun için şey, tabii ki sağdan soldan işte koşu koşarken işte yanızdaki e, koşan kişiden ilaç almak bence e, son derece yanlış. Onun yerine bir hekime ya da sağlık merkezleri organize ediliyor. Onlarda onlara danışmak lazım. Yani eğer sakatlandıysanız arazinin bir yerinde kendinizi zorlamayacaksınız. Haber ileteceksiniz yanınızdan geçen arkadaşınıza, haber ileteceksiniz. Size en kısa zamanda zaten destek gelecektir. Çünkü bu organizasyonların en önemli sorumluluğu koşan kişilerin sağlıklı bir şekilde, sağlıklı bir ortamda koşmalarını sağlamak. Bunu sağlamak e, bizlerin ki ben ee, Anadolu Dağ Maratonu'nda en çok çalışan kişilerden biriyim. Hem hekimim hem de or organizasyonda bulunuyorum. Ee, Nonstop bazen gece e, sabahlara kadar e, sağlık hizmeti de veriyorum oralarda. E, kaybolabiliyorlar. Kaybolan kişileri bulmaya çalışıyoruz. Gece geç saatlere kadar arabalarla o orman arazisinde dolaşarak olası e, sapmaları hesaplayıp e, ulaşıyoruz. Size çok güzel bir hikaye anlatayım bu olayla ilgili. Bir çift bayan yarışmacımız kayboldu. Onları bulmaya çalıştık. Gece vakti yanlarına gittiğimde saat 4 müydü neydi? Çadırlarını kurmuşlar. Keyif yapıyorlardı. Çok hoş birydi Beni davet ettiler. Çaylarını içtik beraber. Ertesi sabah kampa döndük. Spor gerçekten çok önemli. Lütfen spor yapalım ve örnek olalım. Peki hocam süremiz çok çok az kaldı. Buyurun. Hemen şunu da sorayım daha aşma maratonu bu Türkiye'nin en güzel organizasyonu ne zaman olacak bir daha? Ilanayla da konuştuk. Evet yani sponsorluk ciddi gerektiren bir olay. Sponsor bulamadığımız takdirde bu organizasyonu yapmakta zorlanıyoruz. Ben Büyük sponsor olabilecek firmalara sesleniyorum. Ee, Anadolu Dağ Maratonu için bize destek olursanız biz de bu organizasyonu severek yaparız. Teşekkür o zaman hocam sene yapılırsa 2020'de ben kesinlikle katılıyorum. Hem de Bitleriz. en uzun parkura. <gülüyor> İnşallah. Harika. Sevgili dinleyicilerimiz bugün Profesör Doktor Haldun Orhun bizlerleydi. Haldun Hocam çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Ben Alper Dalkılıç. Ben Yelena Polakova. Haldun Orhun teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler.